Mümtahine suresi, Medine döneminde inmiş olup 13 ayettir. Adı, imtihan edilen kadın manasına olarak Mümtahane, yahut şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure manasına olarak Mümtahine şeklindedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا I'm mm you. -hmm. Ey iman edenler! Benim de, sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri halde, siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Resulullah'ı ve sizi, sırf Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için, vatanınızdan kovuyorlar. Siz benim yolumda cihad etmek, ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz halbuki ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim doğrusu içinizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur <gülüyor> لكم Eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse, size düşman kesilirler. Ellerini de, dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kafir olmanızı canı gönülden isterler. <Gülüyor> Ne husımlarınızın, ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah kıyamet günü aranızda hükmeder. İtaat edenleri cennete, kafir ve asileri cehenneme gönderir. Allah. Yaptığınız her şeyi görür. <Sessizlik> İzlediğiniz <Gülüşmeler> için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi. Bizim ne sizinle, ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişkimiz kalmamıştır. Siz, Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça, biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık, ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki, İbrahim babasına, ''Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber, Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir.'' demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur. ''Ey yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.'' ربنا لا تجعلنا كثمتين Ey ulu Rabbimiz! Bizi kafirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin. <gülüyor> Onlarda sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse, bilsin ki Allah gani ve hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü O'na mahsustur. <gülüyor> Umulur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi ve yakınlık kurar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah Gafurdur. Lahimdir. <gülüyor> <Sessizlik> Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan ekmeyen kafirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah, adil olanları sever. <gülüyor> Sadece dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kafirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ya,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 diyeği su ey iman edenler Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir grubu dost edinmeyin